Merhaba 94.9'da kamusla güreş başladı ben Didem Gürsap. Ben Kerem Doğan açık radyodayız ee, Bugünkü destekçimiz de geçen hafta olduğu gibi bir sen olacağın çok teşekkür ediyoruz Teşekkür ediyoruz, ediyoruz hanımefendiye ee, Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım gene evet, Aynı programla aynı isim e, gmail adresimiz var twitter'ı sık sık kullanıyoruz bir de Instagramımız var. Evet. Evet, bunlar. Ee, paylaşınız, yazınız. Evet. Sorunuz söyleyiniz efendim. Şimdi geçen haftadan e, kalan sözcüğümüzü devam ettireceğiz. E, dinlemeyen, ne acaba? Ne acaba dinlemeyen e, iz, dinleyicilerimiz varsa eğer nedir? Hey, evet. E, <gülüyor> bu kısmı da koyduk. Çok severim. <gülüyor> ben de çok seviyorum. Baya ısrarcı olduk yani böyle araya girsin diye Pink Floyd'dan Sanırım geldi. anlaşılmıştır. Meslek erbaplarına devam ediyoruz. Öğretmenlere devam evet. ediyoruz. Geçen hafta biraz çalışımlar üzerine konuştuk. Bu sistem yıkıcı olmayan da aslında sistemi devam ettiren öğretmenin, biraz zorba olan öğretmenin sınıfın dışında olmasını isteyen yaklaşımı bize hatırlattı. Geçen hafta Konuşmuştuk bunları. Programımızın linkini hem Twitter sayfasında hem Açık Radyo podcastlerinde bulabilirsiniz. Şimdi öğretmen sözcüğünün yanında hep tabii hoca sözcüğünü de anıyoruz, muallim sözcüğünü, öğretim görevlisini. Bir de mecazi anlamda bazen hayatta çok böyle öğretici olan tiplere söylenir. Hmm, Sözcüklerde varacağız onlara. Evet, evet ikinci hocam. bir kullanımı var. Hocam çok sık kullanılıyor değil mi? Evet yani ben e, ol, olmayan an işte. Yani ha, tabii, yani tabii. Açı Aralarında da e, kişilerin birbirine bazen şakalaşma hmm. anlamında bir hocam değişleri de var ortadaki evet. çocuğu olmaması Bununla ilgili bir program mı yapsak acaba? Ne ile ilgili? <gülüyor> i̇şte ikinci landamla ilgili işte. Hocam gibi işte kanka gibi. Hay yapalım. <gülüyor> <Pampadım Böyle>. <gülüyor> <gülüyor> Çok şey var belki bir yayın dönemimizi bu tür Üstadım. şeylere ayırabiliriz. Ee, evet değil mi? Üstadım Hı -hı. falan kolayca söylenen. Abi, abla, teyze bizim toplumumuzda. Başkan denir mesela. Başka, doğru. Reis, doğru, şey reis diyorlar. var. Şimdi ben de tabii e, mesleki e, bir avantajımı kullanarak e, öğretmen arkadaşlarımla da biraz konuştum. Bana tiyo verenler oldu. Sen ee, artık yine radyoculuktan gazeteciliğe doğru evrildin. <gülüyor> Röportajlar yapıyorsun. Evet. <gülüyor> Onunla ilgili bilgileri bizimle paylaşıyorsun. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Hoşluk oldu gerçi o anlamda. Evet evet o ama bu saha çalışmalarını ben çok sevdim. Böyle özellikle işte marangoz pastacı. güreş sahada. <gülüyor> sahada. <gülüyor> Oturuyor muyuz zannediyorsunuz? <gülüyor> sahada harıl harıl çalışıyoruz. Çalışıyorum <gülüyor> evet. Ee, berber pastacı, fırıncı onlar da böyle çok teşekkürler. Evet. Şey Halkın nabzını tutuyoruz. <gülüyor> Klasik bir de klişe laflar şeyi de yapabiliriz dönemi belki. Efendim şimdi arkadaşlarımdan neler geldi? E, sevgili Buket Koldaş e, öğretmenlik için tasarım sanatı dedi. E, tabii bu her zaman içinde geçerli belki. E, daima zamanı ne yapacağını. İş hatta. teknik öğretmeni yazdı aklıma. Ne geldi? İş teknik öğretmeni. Ha, iş teknik öğretmeni <gülüyor> evet. Ev ekonomist dersi vardı. Benim de aklıma o geldi birden. Ben Görmedi. Ama ha, tabi galiba kızlara veriliyordu. Ne yazık ki hmm. bizde böyle cinsiyetçi bir şey var ya futbola erkekler oynasın. Dikişi de kızlar diksin. Karşıyım efendim. Buyurunuz. Karşı <gülüyor> Şimdi Buket'in söylediği tasarım sanatı şöyle bir şey aslında. Yani bir yandan hem öğrenciyle hem veliyle bir İlişki tasarımı söz konusu yani dersin tasarımı dışında da tasarımlar sonra bir ders tasarımı var ama artık özellikle e, özel okullar e, çok fazla şey de bekliyorlar öğretmenden. Yani derste birkaç ayrı tekniği birden kullanmasını, tahtayı şöyle kullanmasını, akıllı tahtayı, teknolojik gereçleri e, veyahut da işte hmm. dersi dinlemeye gelen idareci veyahut müfettiş ya da bölüm başkanı yalnız hocam bugün sadece bir teknik kullandınız gibi şeyler diyor. Hmm. E, bu bu baya böyle tasarlama. Pasarlama, planlamaya evet. dair bir sürü öncülü var demek ki. Evet ha, o yani. sözcüğü sevdim. E, sonra uzaktan eğitim var tabii gene bu yok oldu bunlar tabii akıl tahta falan kara tahta dönemi sen iyi hatırlarsın tabii canım hatırlarım hala tebeşir kara... hikayem vardır muhtemelen var e, hatta sen bizim hmm. evde yardımcı olmuştun bizim bir duvarımız da kara tahtadır çok severim ben o beyaz tahtalardan hala daha çok severim kara tahtayı. Hmm. Şimdi uzaktan eğitim diye bir şey var hı hı. E, ikimiz de aşinayız konuya evet. ikinci şey olarak üniversite olarak Ben derslerden çaktım yalnız e, <gülüyor> Ama sen çalışmıyorsun Keremcim. <gülüyor> Girmedim esnavlara Hocalar o zaman hocaların bir kabahati yok yani Evet bence diyor evet. e, böyle... Yalnız benim hocam yok ben direkt <gülüyor> okuyarak hallediyorum Ha, ama Hocam orada o. canlı hocalar yok Varım mu? Var onları ben hiç dinlemedim. Ha dinlemiyorsun. Da, Efendim, aynen. Ben arada dinliyorum. Evet. Ee, şey var hatta bir de böyle telesekreter hoca gibi bir hoca var. Benim Allah Allah. evet aldığım eğitimde. Yani bazılarını gerçek insan okumuş. Ee, benim bir ara gözümle ilgili bir sorun oldu. Birkaç gün boyunca okuyamadım edemedim. Oradan dinleyeyim dedim. Birkaç derste baya böyle hani. Gerçek işte, insan. düzü <gülüyor> falan diyen otobüste şeyler var ya. Aynen hmm. öyle... Üniteyi okuyan hocalar vardı Güzel. Hani ekrandaki hoca Kulaklıktaki hoca diyebileceğimiz Hocalar var ee... Çağ atladık daha ne istiyorsun Didemciğim ee, Nasıl atladık işte ona <gülüyor> <gülüyor> ee, Keremciğim sonra Sözümü gene... kesiyorum evet. Aa, Ne demek ama muhabbet olacak bu yani Z kuşağından bahsetti Buket ee, En temel özellikleri sabırsızlıkmış Efendim ee, o yüzden bol etkinlik dikkat çekme grup çalışması yapan öğretmen e, makbul e, böyle olmadı mı e, hatta geçen gün hmm. arkadaşım Sibel de diyordu görsel bir şey gösteriyoruz diyor <gülüyor> öğrenci şey diyormuş hocam atlayın buraya atlayın atlayın diyor hmm. habire e, o yüzden. Yani algısı dağınık ve sabırsız bir evet. kitleyle karşı karşıyalar dolayısıyla ona göre şekilleniyorlar ister istemez. Yani o benim ilk programda bahsettiğim pencereden dışarı bakarak tırnaklarını törpüleyen öğretmeni şimdi o pencereden atıverirler alimallah. <gülüyor> Efendim yani o bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum dönemi de biraz geçti mi sence? Yani geçmiş gibi duruyor. Evet. Ya <gülüyor> Senin zaten... bu anlattığın örnekler üzerine <gülüyor> de böyle bir cümle kurarsam olmayacaktı. Eti. Senin kemiği benim söylüyordun sen <gülüyor> geçen program. Ee, sonra sevgili e, Sibel Kunter arkadaşım da şeyden bahsetti. Ee, yani talep edenin kalmadığı artık toplumda yerini kaybeden bir öğretmenden de bahsedebiliriz dedi. Tam da buna paralel aslında bir harf hmm. öğret kulu kölesi mi yoksa ne gerek var öğretmene ya artık yakında zaten ekrandan olacak deme yaklaşımı. E bir de yüce Google var tabii yani. Aa tabii yani Hazreti Google yani. doğru. Evet. Herkes öğretmen dedi bel mesela. Ee, evet, Bununla biraz... ilintili yani biraz evet. da yani teknolojik imkanlarla birlikte bazı mesleklerin e, hani tırnak içerisinde yine hani saygınlığı demeyeyim de itiyor yani ister istemez yani doğru işte. tıbbı bile oradan hep takip eden var yani evet. doktor dedi ki demiyor da açtım böyle yazıyor <gülüyor> internette diyor <gülüyor> hastalıkla ilgili <gülüyor> Efendim sonra e, ne oldu? E, sevgili arkadaşım Bihter Yavuz Doğan e, danışmanlık sözcüğünü kullandı. Artık özellikle yeni dönemde böyle öğreten öğretmen yerine danışan gözeten öğretmen. E, eğitim teknolojileri artık onsuz olunamaz. Bunlar biraz özel okul sözcükleri tabii. Hı hı. Yani hala e, temel gereçlerin bulunmadığı e, okullar düşünüldüğünde. E, toplantı sözcüğü, bu, bunu ben kendi ha, kişisel... Evet. Şeyimden de çıkabilirim. Yani bir kurullar var. Öğretmen kurulları, disiplin kurulları, zümreler. Doğru. Hatta işte işin veli tarafı da var. Veli toplantıları var. Tabii tabii. Onlardan Hepsi... çok korkardık. Ne diyecek acaba öğretmen bizim hakkımızda ha. falan değil mi? Onlardan ben de korkmak demeyeyim ama toplantıdan hiç haz etmem. <gülüyor> Hiçbir türünden. Hatta bir Kuzey Avrupa ülkesinde toplantıları ayakta yapıyorlar diye bir şey okumuştum. Herkes söyleyeceğini söylüyor tık tık tık en temel şeyler öyle oturmak gelsin çaylar gitsin kurabiyeler gibi bir şey yok falan neyse. yani. Toplanarak bir şeyi halledemediğini gördüğün için sevmiyor musun öyle bir şey mi? Ya şöyle bir şey hani toplantıya gerek yok diyemem ama hani öğretmenin ne kadar temel işi bilemiyorum bir de öyle bazen dinlenmeyen boş konuşulan sazı eline alanın bir türlü bırakmadığı. ...bir toplantı olunca... ...öyle iyi olmuyor... Ee, ...yani be, benim lisede okuduğum... ...dönemde teksir kağıdına... E, ...sınavları basan hoca varken... ...şimdi baya böyle... E, ...uzaktan kumandalı Barkovizyon'da... ...derslerin anlatıldığı bir sistem... gene özel evet, evet. okulda... ...başka... E, ...sevgili Sıla Akdeniz arkadaşım da şeyden bahsetti... ...çok güzel bir kelime bu aslında... ...ayar sözcüğünden bahsetti... Hmm. ...yani okuluna, sınıfına, öğrencisine göre durmadan kendini ayar etmesi gereken bir meslek bu. İşte oyunculukla ee, paralel belki de. Evet. Değil mi? kendine bir ayar çekiyorsun karşısındaki ayar çekiyorsun işte ortama belki bir ayar çekiyorsun ayar çekmekten ziyade bu aslında şey gibi sanki yani e, sanki arabanın girdiği yola göre vitesini değiştirmesi hatta bazen hmm. e, lastiğini değiştirmesi ayar vermek o zaman kendini ayar vermek belki yani. evet hani bu ayar vermek ve ayar çekmek de biraz azar evet, gibi de bir şey evet, evet. onu yoktu yok. o anlamda kastediyorum evet ya esnemek değişmek hmm. ve tabii ki asla böyle olmayan her şey Değişime rağmen aynı kalmakta direnen öğretmen de var da o senin o söylediğin akılda kalan öğretmen olmuyor. Hmm. Ve en son sevgili Derya Şenol arkadaşımın paylaştıklarını söyleyebilirim. Usta-çırak ilişkisinden bahsetti. Var mıdır? Var aslında yani olması da gerek. Ee, tabii ki olmadığı okullar da vardır ama. Senin var mıydı bir öyle önüne kaldığını? Ee... Yoda benim ustam. <gülüyor> Cedayım ben. Usta Splinter. <gülüyor> ya şöyle ben o konuda e, yani ilk yıllarımda biraz şanssızlığım oldu ama daha sonraki yıllarda e, yaşı benden büyük ve çok güzel şeyler paylaştığım öğretmen arkadaşlarım ya oldu. illa bir kişi bir hoca olması da gerekmiyor aslında yani birçok kişiyle paylaşımların söz konusu. Onlardan böyle alabileceğin küçük küçük feedbacklerle kendi yolunu Çok doğru. Çizim, çizmiş olabilirsin. Yani o anlamda da sordu. Bir de yani. öğrenci İlla de... böyle ah, evet bu benim işte ha, evet, hayalimdeki evet, hoca... Evet. Hmm. İşte gibi değil de... Doğru söylüyorsun. Bir de e, öğrenci de çok iyi öğretmen oluyor öğretmen aslında. Ben bunu çok yaşadım. Ha, bu çok güzel bence. Çok şey yani. öğretiyor yani. Her Aa. şey yani bilgiden çok aslında davranış olarak, yeni çağın e, söyleme olarak... Aslında ilk programda da bahsetmiştim biraz ama demokratik hani yaklaşımlarla ilgili olarak... Hani bunu söyleyebiliriz aslında te, te, tek yönlü bakılıyor hikaye işte verici kısım hep öğretmen ama bir yandan da hani e, öğrenciden de alacaklarını da hani düşündüğün zaman evet. karşılıklı bir etkileşim ve onunla birlikte daha hani böyle verimli bir şey çıkıyor ortaya onu da değerlendirmek lazım etkileşim Bunun de eğitim sisteminde belki kurmak gerekiyor etkileşim evet evet. Yani dediğin gibi kurmak gerekiyor ama öğrenciden pek bir şey öğreneceğini düşünmeyen hoca tipi de var aslında. Yani usta çırak ilişkisinde de bazı öyle işte mentor olan hocalar, daha genç öğretmenlere güzel örnek olan... ...insan bazen kendi çocukluğuna gidip oradaki bir hocayı da taklit ettiği oluyor. İlgi çekme sözcüğünden bahsetti Derya. Gene senin tiyatro mevzunu hatırlattığın gibi yani bilgi aktarmak değil sadece... Ne kadar sanatçı ağır basıyorsa nevi şahsına münhasır sözcüğünü öne çıkarabiliriz böylece belki. Hmm. Bir de müfredattan ziyade yöntem ve becerinin öğretmenlikte önem kazandığını konuştuk evet. onunla. Ben böyle deneyimler haricinde aklıma hep bir şey geldi kontrol etmek anılarıma ha, kelime, varımda, evet böyle bir, böyle bir tırnakla bakılırdı. Bıyıklara, sakallara. Ha, <gülüyor> o anlamda bir kontrol vardı. Saç verdim. çorap Saç, doğru. Doğrudur. Öğretmenlerin öyle de bir vazifesi vardı doğru. maalesef. Doğru. Hiç sevmediğim. Bir Takı takmış kadın mı? kadın öğretmenim benim böyle bıyıklarıma takmıştı bir lise döneminde. Bıyıklı Art mıydın dermiş? <gülüyor> <gülüyor> yani bıyığımın geldi, lise diyorum pardon ortaokulda. İşte kesmem gerektiğini söyleyip işte ilk defa tıraş olmuştum. Haa. Öğretmenim vesile oldu yani Bir şarkı arası verelim mi? Verelim ee, çok güzel bir film vardı eski bir film Sidney Poitien'in e, To Serve With Love parçası e, filmden geliyor dinliyoruz Radyo 94.9'da Kamusla güreşiyoruz. Meslek erbablarına devam, öğretmenlere devam. Biraz da sözlüklere girelim artık. artık. Yani değil mi? Bir buçuk program konuş konuş. Evet, biraz e, etimolojiye bakalım. Nişan yana baktım ben. Muallim, Arapça talim eden, öğreten öğretmen anlamları var. E, Arapça anlama... bildirdi öğretti demek. İlim kökünden zaten geliyor. Hı -hı. Alama bildi demekmiş. Ee, yine Nişanyan'da öğretmen, Türkiye Türkçesinde öğret artı e, manekiyle öğretmene doğru evrilmiş. Hı hı. Hoca Farsça, yaşlı kimse ihtiyar bir saygı hitabı diyor. Orta Türkçe'de koca anlamı da var. Ee, 13. yüzyıldan itibaren Acem ve Türk ülkelerinde yaygınlık kazanan saygı hı hı. deyimidir diyor. Aslı Türkçedir, sözcüğün Farsça yazımından türetilen Hace bi biçimi özentidir demiş Nişane. Hacı, Hacı, Hacı. Hmm. Evet, nişan da bunlar var. İsme Sekeyi Türk dilinin etimolojik sözlüğünde de hoca işte Farsça'dan e, geliyor. E, öğretmek, usta, uzman olmak anlamlarından e, işte o Hace, hoca'ya dönüşmüş e, şeklinde Hı -hı. bir bilgi. E, Farsça yazılışında aslında hevaçe diye bir okunuşta da var. E, daha doğrusu böyle yazılıyor ama o okunurken o'ya dönüyor imiş. E, ee, öğretmene gelince Türkçe aslında kökü olan bir sözcük. Ök ve ö kökü söz konusu. Ee, bunlar us, akıl, oluş, doğuş... ...ana, öz, ilke... ...konuşma, düşünme, ölçü... ...karşılaştırma, denge, uyum... ...anlamlarına geliyor. Hmm. Çok da zengin... Ee, ...ama hepsi de bir şekilde... ...öğretmekle ilintili olan... E, ...anlamlar. Evet, Bu köklerden öğretme... E, ...sözcüğü ve öğretmen sözcüğü de... ...buradan türüyor tabii ki. Yani us ve akıl veren, aydınlatan... Hı hı. ...anlam genişlemesiyle... ...bilgi veren anlamında... E, Yabancı dillerdeki birkaç sözlüğe ve anlama da baktım yani ondan aslında. Ondan önce ben TDK'ye bakayım ha, istersen. Tabii, tabii. TDK'de Türkçe'si hoca ha, Hacı dediğin gibi Farsçadan geliyor. Müslümanlıkta din görevlisi diye geçiyor. İkincisi öğretmen. E, eskiden medresede öğrenim gören salıklı, cübbeli din adamıymış. E, mecazen işte akıl öğreten, öğüt veren ...kimse, e, muallim yine öğretmen... ...muhallime var tabi Arapça... ...bayana öğretmen, kadın öğretmen... Hı hı. ...bayan diye geçmiş şeydi... Hı hı. ...TDK'de o yüzden bayan dedim... <gülüyor> ...öğretmen için ise... ...TDK'de mesleği bir bilim dalını... ...bir sanatı veya teknik bilgileri... ...öğretmek olan kimse... muallim muallime... ...diye geçiyor... ...boynunuz muallime hanımcığım... <gülüyor> <gülüyor> ...evet efendim... E, muallimlik günleri biraz geride kaldı... ...hoş bazı eğitimler veriyoruz ama... Şimdi yapışmış e, efendim o size yapışmış. Yapışmış mı şimdi. diyorsun? Ama çok yapışmasın, hiçbir şey çok yapışmasın <gülüyor> insana. E, yapışmış aynı zamanda. E, hadi bakalım efendim Latince'si magister G ile yazılıyor aslında, C ile okunuyor. Öğretmen usta anlamına geliyor. Eski Yunanca'da deskalos. Hmm. E, Arapça ve Farsça'da zaten söylediğimiz gibi e, muallim e, Bir de mesela e, doçente muallim muavini deniyormuş e, hmm. eskiden Ya da Latincedeki anlamlara bakarsak bu e, magister Magister secundus e, muallim-i e, hmm. oluyor e, Farabi yani farabi. Evet el Farabi e, İngilizce'de magisteri ...usta işi anlamına gelen bir sözcük. Aynı zamanda yabancı dillerde... Yani ...profesör... ...bizde e, üniversitede sadece... ...hani işte doçent sonra hmm. profesör geliyor gibi ama... E, ...klasik öğretmen de profesör deniyor. Hmm. E, Red House sözlüğünde de iki tane hoşuma giden e, şey buldum... E, ...deyim kalıplaşmış anlam diyeyim. E, biri Teacher's Pet... Ee, hani bu pet, ev hayvanı pet gibi Hı -hı. ama öğretmenin gözde öğrencisine verilen isimmiş. Hı -hı. Teachers Pet. Ee, bir de teacher bird diye bir kuş var. Çömlekçi kuşu. Allah. Im. Resmini de kullanırız evet. Kullanırız görsellerde. Kullanalım. E, Atasözü de söyleyeyim mi? Sende söyle, var mı? Söyle. Atalarımızın önemli. Önemli. En sözlüğü var. Bir kısmını söylemiştik zaten. Söyleyeceğim. Hani. Hocanın vurduğu yerde gül biter deniyor ama. Hocanın ve kocanın da derler ona. Ooo. Türk toplumu demiştir tabii ki. Evet yani nasıl oluyorsa. Bayılırlar böyle kelime yani oyunlarını. Yani belki hani kızartı olduğu için... ...kırmızı gül gibi. Ah! <gülüyor> İğrenç bir şey söylüyormuşum. Keşke öyle olsaydı. <gülüyor> Sen gül veriyor şeklinde. Gül ver. Sonra hocanın dediğini yap yaptığını yapma var. Hmm. Ee, aslında bu daha çok din hocası için kullanılan bir açıklama... ...ama hmm. artık çok anlam genişlemesiyle... ...sınıftaki öğretmen için de kullanılıyor. Ee, hani işte... Örnek olan davranışı yapmalı yapmamalı hoca bu da ayrı bir tartışma konusu tabii. Ee, bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurumdan da bahsetmiştik aslında bir evvelki programda ama artık pek de öyle olmadığını evet, o da gördük. Hazretlerinin lafı galiba. Hmm, yani. Sanırım değil mi? Evet. Argo sözüne bakıyorum. Buyurunuz çok. Zengin evet, hoca, kumar, dolandırıcılık, uyuşturucu madde alışverişi gibi işlerde yıllarını geçirmiş deneyimli kimseymiş. <gülüyor> evet. Kobra ee, var mesela Kıt notlu öğretmen Acımasız erkek öğretmen Allah Ko kobra sokuyor yani evet. <gülüyor> Vay. Kontes var Kadın öğretmen hmm. Bu herhalde biraz daha hani böyle Hiç bilmiyordum Kibar kibar belki süslü püslü öğretmenler Ama bir açılımı yok, yok. mu Kadın hmm. öğretmen. Piyango çekmek diye bir şey var Not, de not defterine rastgele bakarak bir öğrenci seçip öğrenci sözlü sınava kaldırmak. Ay bir de o vardı. Evet, evet. Eskiden de vardı Doğru be. ben de pek vardı. korkardım hatta. ...ram <gülüyor> evet. Ramses var. Bir bakalım ne. <gülüyor> Ramses mi? Biraz gene sert öğretmen falan mı acaba? Tarih öğretmeni. Ha. Aynı, erkek tarih öğretmeni. <gülüyor> Ay. Tintin var. Bu evet. da niteliksiz öğretmenmiş. Aa o evet şeyle çok böyle tın tın ses... gibi. Yani. Tın tın tın gibi, tintin, tintin. <gülüyor> çok iyiymiş. <gülüyor> Tintin, Tintin'in şeyi galiba değil mi? Belçika dilinde Tintin evet, diye yazılıyor. Evet, öyle yazılıyor. İn daha İtelik çok sözlük. keyifliymiş. Evet, bunlar Güzel. var Argo'da. Ar Başka bir sözlük daha... Başka bir sözlük var. E, Aktan Özkan'ın e, sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözlüğü var. Notostan basılmış. Öğretmen çektiği kurrağı sonucu bazıları toplu mezar niteliği taşıyan kamu binalarına çalışmaya gideceğini öğrendiğinde sevinç çığlıkları atan, of. ataması yapılmayınca umutlarını bir sonraki kur'aya e, bırakan Milli Eğitim Bakanlığı e, çalışanı. Demiş. Anam çok sertmiş ya, <gülüyor> ama evet Bir ama... yandan da çok trajik Hakikaten bu atanamayan öğretmenlerle ama. ilgili Ne, ne, ne diyeceğim bilemiyorum yani. İkinci bir anlam daha var Aktağın Özkan'da Konteynerimizdaki e, yeri Öküzümüzden sonra gelen bir canlı Şimdi neden? Açıklaması hemen Verilmiş e, 10 Ocak 2012'de e, O zamanki Van Eğitim Sen Başkanı Mucip Vergile'nin kurduğu bir cümleden Yola çıkıyor ee, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı e, deprem sonrasında olan bir şey aslında bu büyükbaş hayvan başına 400 lira deprem ödeneği veriyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere verdiği deprem ödeneği ise 225 ila 300 lira <gülüyor> İşte bu sebepten devam edeceğiz peki o zaman öğretmene devam edeceğiz ee, haftaya görüşmek üzere İyi haftalar, haftalar. hoşçakalın